ve ücretine'l-Hüseyin'e Muhammedin'in Muhammed Zâle Mustafa, ve sahbîhî ve vâbîhî ve vâbîhî ve ruh-i iktâânîn e'lmaîn et-tayyemîn et-tâfirîn em Ben de şehadet ederim siz de şehadet edersiniz Yeri göğü insik inni yaratan Allah Teala Hazretleri. Allah Teala Hazretleri alemlerin Rabbidir. Bizi yaratan ve yaşatan ızkımızı veren O'dur. Hayatımızın sona ermesinden sonra ahirette yine O'nun huduruna varacağız. O'na hesap vereceğiz. Allah Teala Hazretleri bu dünya hayatında sevdiği, razı olduğu şekilde övür türen kullarına cennetini ihsan edecek. Asi mükürün günahkar kullarını da cehenneme atacak. Kâfirlerle rediyen cehennemde kalacaklar. Yine hepimiz şehadet ederiz ki Allahu Teala Hazretleri insanlık yaratıldığı zamandan beri insanlara doğru yolu gösterecek, salih, mübarek insanları peygamber olarak göndermiştir. Bu peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam'dır. Tadir zaman peygamberi Muhammed-i Mustafa Efendimiz sözcüsü arasında nice, nice, nice peygamber Emdiyar ve Mürseli gelmiş geçmiş insanlara hak yolu göstermeye Çalışmışlar. Bunlar Peygamber sallallahu Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Mâzeyne halk Adem'e âdeme ilâ ''Emrun ekbere binet teccan'' Sadaf Resulullah, İlmanfar ve İlmanfar. Ma burada lehse manasına. Ma, emrun ekbere binet teccan demek ana cümle böyle yani. Size bugün teccan ile ilgili bir hadisi şerifi okuyup anlatacağım diye söz vermiştim. Ve o maksatla 500 kilometre uzak yolda şuraya yasınamazlar. Bu konuşmayı yapmak için geldim. 500 kilometre fazla yolda. Aynen. Allah hepinizden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi hani, ve sellem niye böyle? Yani bu deccal meselesini niye bu kadar önemsedim? Üzerime yük olarak aldım. O kadar uzaktan efendim süratle böyle özel dış köyfeciye dair gibi yani. Efendim, özde şekilde kalktım buraya. Niye gelmezlerdir? Çünkü Ahmet İlhanber'in Müslümin rivayet ettiği bu hadisi şerife göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ma, yoktur. Beyne halkı Adem, Adem aleyhisselamın yaratılmasıyla ila kıyam kıyametin kopması arasında geçen o muazzam zaman içinde efendim emr-u minet daha mühim, daha büyük, daha muazzam, daha önemli bir hadise yoktur. En mühim olay, en büyük olay buymuş demek ki, deccal olayıymış. E, bu kadar mühim bir olay, onunla sizin ve can kulağıyla dinlemeniz gereken bir olay ve hatırınızdan çıkartmamanız gereken bir olay. Onun için buraya Mutat'tan fazla cemaat gelmiş. Allah razı olsun herhalde bu konuyu konuşacağım, duyurulduğu için gelenlere teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu da önemli bir husus, اِنَّهُ زَمْيَكُنْ نَب۪يُ الْقَبْل۪ي اِلَّا حَذَّرَ اُمَّتَهُ تَجَّانَ اَعْوَرَهُ Aynıl-lehu 100 lira, aynıl-lehu 100 lira. İ aynıl-lehu'na zaferun galiba. Beyde aynıhi mekturun kâkili. Ya'rucumahu vaad, e, vaadiyan ahadul huma cenneten ve Ve cennete sorunarun ve cennet. La hubu minel melaiket. Bi şebhi minel emliyâ ahaduhuma an yeminihi vel a'faru an şimali ve zâlike fitnetü'l-nâsı yekul eva'l-tükran bikum mahhi ve umid fe yekul ahadul menekeyi kezefte ve ma yezmâhu ahadul minel nâsi illâ sahibuhu fe yekul yahuhu sahibuhu sadakta ve yezmâuhu'l-nâsı fe ve ''Sümne yesiru hattâ yedî ve dinete velâ yüzlelinehu fîhâ ve yekûlû hâzihî kâye fîzâlikel rejûl'' ''Sümne yesiru hattâ yedî yeşşâh fîhûhî hükûhî hükûhûlâhu azze ve celle'inde akabetti evliyip sadâfı Resûlullah bî makâl Bu hadis içerisinde Tahâri, Ahmet ibn-i Hambel, Taberani, i̇bn Asakir rivayet etmişler. Şimdi çok hadis şerifler var böyle yazdığım ama bu hadis-i şerif üzerinde onların içindeki manalarını size nakletmeyi düşünüyorum. Birinci cümlesinde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَب۪يُنْ قَب۪ي اِنَّا حَزَّرَ اُمَّتَهُ اُتْ Benden evvel gelen peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki ümmetini beccal konusunda Uyarıp, korkutmasın. Aman dikkat edin, ha. Deccan gelir, gözünüzü açın, aldanmayın Deccan'a. Demiş bütün ümmetler. E peki, nasıl der? Yani niye der? Ahir Rabah peygamberi, peygamber efendimiz de niye öteki ümmetlerle, öteki peygamberlerle ümmetlerini korkutuyorlar? Çünkü onlar da yaşıyor. İşte Yahudilerin görüyorsunuz, bu sayede selamına inandık diyenleri e, varlığı var aramışlar. Bu sayede selamına inandık de varlığı var. Hem yani daha başka yerlerde da vardı dünyanın musavirlerlerinde. Hani Afrika'da bulunduğu yerde bir İbrahim Aleyhisselam'ın hemim dini bir örülenmiş. hemen bunları bilen diye hemim aldıran bireler Allah şapılan biline bir kavim getirdiler İsrail'e hemim oturmalar bilen çalıştılar. Yani ''Ey benim ümmetim sizin neslinizden kim gelirse ileriye doğru ahir zamana varırsa o zaman geceler çıkarsa aman de karşı uyanık olun diye her peygamber korkutuyor. O halde en büyük mesele efendim en büyük meselelerden birisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de efendim ile ilgili pek çok hadis-i buyurmuş. Efendim, işte bu hadis içeriklerin 15-20 tanesini sizin için yazdım okuyayım diye. Efendim, bu teker mutlaka öğrenilmesi gereken bugün bir konu. Diyor ki Peygamber Efendimiz: "Averu aydühü yüzura, o gözük köf teker. Ne diyor? O gözük köf." Bir aynenin yumnaz zaffetun Sağ gözünde de kalın bir perde var. Göze perde inince iyi görmez ya. Öyle bir perdesi de var. Beyne aynede bir mektubun cevahir. İki gözünün arasına bu adam kafir diye yazılır. Bu adam demiyor da iki gözünün arasına kafir sözü yazılıdır. Yani levhalı. Levhalı. Allah'a bekleyin. Kafir yazılıdır. Yapma cümle ahu vadiyen. Onun iki yanında iki tane vadi çıkacak. Olacaktı yani. İki tarafında iki tane vadi. ahac Cennet'in bir vadisi tek bir vadisi cennet. ve afkarı nar. Öteki vadisi ateş. Ama bu görünüşte böyle. <gülüyor> Hakikatte böyle değil. Ve cennet ruhu narın. Aslında cennet diye görünen yer kalıp gidenden cehenneme gidecek. Cehennem aslında. Görüntüsü şey tersi. Ve nar ruhu cennet. Ama cennem gibi görünen taraf da o da aslında gelir. O tarafa giden de cennete gidecek. Çok çok mu? Melekler. Yanında iki tane melek olacak. Geçcalın yanında iki tane melek olacak. Milen evladice meleklerden iki tane melek Allah koyacak iki taraflara. Bir hani Di nebiye ile iner evliya. Peygamberlerden iki peygambere benzer surette iki melek olacak. Peygambere benzeyen şekilde iki peygamber. Hangi peygambere benzeyeceğini söylemiyor. Ama insanlar zaten her peygamberin suretini bileniyorlar. Bilseler bilseler bir tanesi bilir resimleri ortada da geliyorum ama iki tane sonraki her duruma aynı eminliği ve ahvalı aynı şimali gibi bir tanesi sağ tarafında bir tanesi sol tarafında bu melekler ve zerre fitretünden bu Allah'ın kullara bir imtihanı, bir fitre bu. Bu işin böyle olması bir imtihan, kullar imtihan ediliyorlar. Hiçbir ne demez, bir acayip musibet ama imtihan olsun diye Allah gönderiyor. Bir filmde. Yekuulu eler tüm birakım. Declar der ki insanlara, elçin Rabbiniz değil mi? Anılta varsa diyor. Ben elçin Rabbiniz değil miyim? O bir <gülüyor> bak yaşatıyorum. Öldürüyorum çünkü öyle bir gösterdi. Ve yahu alemin meleğin meleklerden melek bir tanesi diyecek ki, Alçak yalan söyledim. diyeceğim. Sensin Rabbiniz değil mi? Diince melek diyecek ki, Alçak yalan söyledin. Alçak söylüyor ama yani öyle hakaretle ona. Yalancı, yalan söyledik diyecek. Ey selam. Ama bu türlü insanlar duymayacaklar. İnsanlardan hiçbir kimse o meleğin, ona yalan söylediğini duymayacak illa sahibi olur. Ancak öteki melek duymayacaklar. Öteki hitap ettiği insanlar yalan söylediği sözünü duymayacaklar. Her <gülüyor> bu taraftaki menet diyecek ki salakta. doğru söyledim. Yani evet bu yalancı doğru söyledim diyecek meleğe. Doğru söyledim diyecek. Ama bakın işin işine ki hey hapse İnsanlar bu doğru söylediği diyecekler. Hey hapse bu ne? ki en nev sadakat diyecek. Bu tekrünün sözüne doğru söyledin, diyor sanacaklarına. Allah'a emanet olun. Bitmeye bak, imtihane bak, işin acayetliğine bak, önemine bak, öneminin yanında acayetliğine bak işin. Ve dahilse bitin. Bu imtihan diyor tekrar tekrardan. İmtihan. Ne imtihanı bu? İman imtihanı. Müminler Rablarını iyi biliyorlar mı, bilmiyorlar mı, olur olmaz şeye efendim kapılacaklar mı, kapılmayacaklar mı? Onun için çok önemli bu konu. Bakalım anlayabilecekler mi yalanı kendilerini? <gülüyor> Bakalım ferasetlerini de anlayabilecekler mi diye imtihan var. Sünve yesirü hatta yetkiler Medine. Medine'ye kadar gelecek tekçer. El Medine tüm günevleri Peygamber Efendimiz'i mescidinin kabrinin olduğu medineyi i Münevver'e kadar teccal geleceğiz. Vela bir üzerinde bu fiha. Oraya diyor mesela, izin olmayacak. Çünkü melekler de diyecek Medine'yi. Sokmuyacaklar teccal. Teokul-u Haci Kadesü Zalike teccal diyecek. işte bu Farklı zaman peygamberinin şehri burası. Ondan beri sokmadılar. O mübarek yere sokulmadığının sebebini anlayacak. Bu zaman peygamberinin şehri de ondan. şu adamın köyü burası da ondan sokmadılar diyecek. Sümme yediye ruh hatta yediye Şam oradan Şam'a doğru gidecek. Şam'a gelecek. Fe yüldükü hullahu azze ve celle inde akabeti efif Oradaki Enfik isimini dağ geçildiğinde Allah onu fela edecek. Tabera e, tahavil Ahmet ibn-i Hanber. Ahmet ibn-i Hanber mi biliyorsunuz? Ahmet ibn-i Hanber meslebinin Taberani Asakir rivayet etmişler. Bu hadis <gülüyor> elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi geliyoruz İkinci hadisi i şerife. Bu hadis-i şerifte İbn-i Mesut radıyallahu akden rivayet edilmiş. Efendim, Zeynami rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayete göre Yelki alennazi zamanı İnsanların başına seneler, yıllar, asırlar geçince bir zaman gelecek ki öyle bir zaman gelecek ki Hepsi Kur'an okumayı bilecekler. Kur'an okuyan kimseler olacak hepsi. Ve işte gidiyorlar bir ibadeti. İbadette de gayretli olacaklar, çalışacaklar. Yeşte gidiyor ne demek? Yani koşuşmak, kayda çıkmak demek. Ve yeşte gidiyor ne bir de ama emzir bid'at ile düşüp kalkacaklar. Onlarla meşgul olacaklar. Emzir bid'at ne demek? Sünnete uymayan insanlar, sünnete aykırı iş yapan insanlar yani. Peygamber Efendimiz'in yolunda gitmeyen insanlar. Yani. Onlarla meşgul olacaklar yüce böyle min hayrıyla yağlamız. Bilmeden onlara uydukları için şirkel düşecekler. İşim olacaklar, bilmeden, anlamadan, Ve gün ona hala kabul edip hürmet bilmem huzur biz. Hadi söyleyalım. Efendimiz söylediği kırından ve bildikleri bilgiler için Karşılık alacaklar, ruz alacaklar. Yetkili de dünya bir din, yani dinlerini satıp dünya yiyecekler, yani dini bilgilerini dünyalık kazanmakta araç yapıyorlar. Efendim, tüm eva ülkesi genelde ahlaklar, <gülüyor> bunlar köb destlerin efendim eva asıdır. Ana tarifi olan kimseden tip Diğer hadis-i şerif, Ahler-i Peygamber'den rivayet edilmiş, alınmış bir hadis şerif. Burada deccal ile ilgili bazı daha başka açıklamalar zikrediyor Peygamber'e ben de biz. İnne zeccale haribi. <gülüyor> deccal çıkacak. Bir neven geldi. Deccal çıkacak. Ve innehu ahveru ayhi şimali. Onun son güncü gözü şaşılır. Aleyhissalatu vesselam, lüğünün üzerinde bir elde vardır. Ve innehu yubri'ul ekmehe vel ebras. Gözlandı hastayı, yani iyi olmaz hastayı iyi edecek. Körü görme, körsüzü görtürecek. Ve yuhyil mevtâ ölüyü dirilebilecek. Ve böyle inançları gösterip insanlara diyecek ki ben sizin Rabbanımım. Hemen kalın Rabbi şimdi Kim evet sen böyle madem yapabiliyorsun mısın benim derse fakat çünkü e imtihanı kaybetmiş demektir berasını bulmuş وَمَنْ قَالَيْ Rabbiyallah ama kim de hayır benim Rabbim Allah'tır derse biz bunu diyebiliriz Allah'ın izniyle, şaşırmayabiliriz Allah'ın izniyle evet, evet, derse evet, evet, evet. hatta yemute ölünceye kadar bunu böyle bu imanı mağazı ederse hatta yemute ala zalike Rabbim Allah inancı üzerine ölünceye kadar kötü söyleyip de öyle sabah gösterse kimse fakat bu şeyle minfetip teccal, bu teccalının fitnesinden kendisini korumuş olur, korunmuş bitince olur. Rabbim Allah diye. Demek ki Rabbim Allah demek çok önemli. Benim Rabbim yaratanım Allah demek çok önemli. Velayet fitne de aleyhi ve Buna artık bu imkanın dandı dümenleri efendim şaşıp zarar vermeyecek ve oran elbette bir azap da olacak çünkü insan kazanmış oluyor. Elif üstün diye adı maşallah. Değilce böylece yer yüzünde bir müddet kalacak, hüküm sürecek. Şimdi yiğit o İsfennü Mehya Meryem. sonra Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam gelecek. Minken'in varis, mürid tarafından bu zat bir Muhammed'in Muhammed-i Mustafa'yı peygamber olduğunu tasdik ederek efendim ve alâ millet idiyiz. peygamber efendimizin dini üzere, İslam üzere hareket ederek ve yak tülü deccal, deccalı gebertecek, öldürecek. Sümme innema kıyamız kıyamış ondan sonra da artık kurmasına asmamış oluyor. Ondan sonra şey gibi Efendim, kianet kopma olayı göreceğiz. Bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu da çok önemli. Acık acıklı ama gerçek. Bu da çok önemli. Bunu da icatımızda tutun. Hakim müstezrekinde yazmış bunu. Hüce Fesüb-i Yaman radıyallahu aleyhi ve Neden neten kaltı Bu ne? ren İslam'ı ''Urveten urveten'' ''Vele <gülüyor> yekûnenne ey ümmetün mudullûn'' ''Vele yefrujenne alâ is ve zâliket teccâhûne fselâfe'' Dünyanın soruna doğru İslam'ın tutamakları, esasları, İslam dininin temelleri onu şey demek, tutamak, ''huk'' demek yani bir şey tutup yapışıp tutar yeri yani şey. Bunların hepsi kopacak, bütün kultuları kopacak. Tutamakları. Kopacak, diren diren efendim ve insanları dalalete götüren, saptıran önderler çiftlik ortak. İslam'dan saptıran dalalete götüren önderler çiftlikler. Bunun arkasından da, bu olayların arkasından da teccal, üç tane çıkacak diyor. Bu teccallerin tabii en önemlisi Peygamber Efendimiz'in anlattığı teccaldir de, ondan evvel müdâti teccaller çıkacaktır. Halis-i Şerifler'de Peygamber Efendimiz muhtelif rakamlarda rakamlarla bildirmiş. Mesela yekülü kapya kurucu teccal, neyi yukur? Ayla sebzine teccal yapacak. Asıl dekkanın çıkması nedenle onun gelişinin alameti olan 70 kadar dekkan yaşayıp yaşayıp ortama hazırlayan herifler, dekkanına gelip geçecek. Sonra bir başka adres içerisinde buyurmuş. Fih ümmeti kezzabun, benim ümmetimin içinden çok yalancı herifler çıkacak. Deccanlar çıkacak. Efendim 27 tane kadar. efendim Bunlardan 4 tanesi de kadın. bir tanesine kadın çıkacak. Ve indi Hatem'in nebiyiyin havlu bükle, peygamberlerin sonuncusuyum, la nebiyye vadi. Benden başka peygamber yok. Hazır ve mutlaka kardeşlerim, gazetelerde ben isimlerini hatırlayamıyorum gazeteleri belki okuyamadığım için. Böyle peygamberlik iddia eden kadın birilerinin çıktığını, gazetelerden kadına, röportajlar, konuşmalar filan, yapıldı. İşte bu asıl deccaldan önceki deccanlar arasında dört tane de kadın olacak. Ondan sonra kıyamet alameti peş peşe bir tesbih ipi koptuğu zaman tanelerinin dağıldığı gibi hızlı hızlı peş peşe gelecek. Deccal'ın giremediği yerlerden birisi Mescid-i Nebi. Birisi El Mescid-ül Haram, Mekke-i Mütevrefli, mekke bildikleri. Birisi Tuğr-i Tîna Mescidi, birisi de mescid Aksa oraya bir giremeyecek. Efendim, şarttan çıkacak. Es-Teccari, Yaf-r-gümin, Ardın, Bilmaşrık'ı. Şart taraftaki araycılar çıkacak. Efendim, yukarıdaki Hora-san, hora denilen, onun peşine ordusu olarak, destekçisi olarak katılacak efendim, bazı kavimler, olun ve utraka sanki evetim yüzleri savaş kalkabı gibi böyle yuvarlak bir takım kavimler ona katılacak. İsrahan'dan 70 bin Yahudi, İshan Yahudisi katılacak. Ama tabi bir şey daha var. Ne yüzülükten <gülüyor> de teccal kavmen mislüküm ev hayran minküm velen yuhsiyallahu ümmeten ele evveluha ve isebnü melyem afiruha. Buyurmuş bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Teccal'in çıktığı zaman iyi insanlarda olacak. Böyle i̇man-ı kavir. Sizin gibi diyor Peygamber Efendimiz Ashabı'na yahut sizden hayırlı insanlar olacak. Allah Teala Hazretleri evlerinde, ailelerinde ve Hz. İsa'nın bir de evlerin de, destekçisi olduğu bu dini Efendim ve bu ümmeti Allah mahcup edecek, faruk etecek söylüyor. muhabbet için yitlendiysen yazdığım için önemli konuları itibar edenlerle sizlere şey yapıyorum. Sana bir özetleme yapacağım. Saberani'nin İbn-i Ömer r.a'dan rivayet ettiği bir hadisidir. Biraz konuyu açıklık getirmek bakımına ayrılmasacağı için ayrıca okuyorum. İmdat beyn-e'yle saati saat et teccar. Kıyametin evlerinde teccar çıkacak. Tekrar olacak. Ve beyn-e'yle teccar. Deccal'den önce de sızdabine seransın. 30 kadar yani 20 dedi, 30 kadar e, o tipten decer gibi yalancılar için ev eksen, seyahat daha fazla. Eğer peygamber bize o zaman ashab lütfanıla imanın kabul ederdi. Bunların adamlarının ne? Nasıl biliyor ki olsunlar? <gülüyor> Alametlerden nikah edin. Kâle, en Türküm, bitsinlesin temtounu aleha. Sizin doğru yolunuzda olmayan ayrı bir yol geçecek varım. Sizin yolunuzdan ayrı bir yol geçecekler önünüze. Ayrı bir yol gösterecekler. Yüve girin ve bir sizin sünnetinizi tavir edecekler, bozacaklar ve din ekibinizi bozacaklar, Müslümanlarınızı bozacaklar. <gülüyor> bu yalancılara rastlarsa, eğer ümmetinden birinde rastlarsanız <gülüyor> onlardan kaçının ve acuham ve <gülüyor> onlar ve acuham onlarla şey yapın. Düşman ben değil ona, onlara karşı alın. Şimdi burada da neyi anlıyoruz? Peygamber Efendimiz'in sünneti, seniyyesine sarılmanın önemini anlıyoruz. Gelen yabancıların feccal bozultularının ve asıl feccalın da sünneti bozup sünnet yolundan, sünneti seniyye ile beviye yolundan hürmeti çıkartıp yanlış yollara kaydıracağını öğreniyoruz. Son bir hadis-i okumak için şüphesler de Şurasını şey yapmak için size. Bu da e, becalın çıkacağı zamanı gösteren bir şey olduğu için, rivayet olduğu için okuyorum. Efendim, bunu da Taberani Alkı İbni Malik'ten rivayet etmiş radıyallahu anh. Tekrünü evame deccali sinuna havadiu. Yek surufi hazma saru eyyu kullu fiha nebtu. Ve yukel nebu fiha sadiku ve yusaddaku fiha kazibu. Ve yutemenu fi'l kha'inu ve yukhallanu fiha aminu. Ve tamtaku fiha rivayda baqila ya Resulullah ve rivayda kale men la yuhibbu yuhibuhu lahu. Deccal'ın evvelinde, Deccal'ın çıkmasına yakın zamanda aldatıcı yıllar gelecek. İnsanı aldatan, aldatması göründüğü gibi çıkmamasından. Yani sene neden e, aldatıcı göreceğiz? Yek yek serufi hel makar. Yağmur çok yağacak. Yağmur yağınca bereket olur diye aldanır insan. Öyle değil. Ve yakın lüfi hennet, bitki mahsul olmayacak. Yağmur olacak, mahsul olmayacak. Bu devrede doğru, düzgün, dürüst insanlara yalancı denilecek. Ve yalancı insanlara da sen doğrusun, haklısın denilecek. Yalancılar alkışlanacak, doğrulanacak. Dürüst insanlar reddedilecek, tenkil edilecek, yalancılıkla e, iddiam olunacak. Efendim, ve yü'tüvenü fiyel hain, hain insana güvenilecek, iş güç verilecek, neyse güvenil, güvenin sonucu neyse o yapılacak. Ve yühevvenü fiyel emin, güvenilir, emniyetli insana da hain muamelesi yapılacak. Ona güvenilmeyecek, ona verilmeyecek. Tentekûfi her Rüveybuda söz bu sırada Rüveybuda'nın elinde olacak. Böyle insanların elinde olacak. Nedir bu Rüveybuda diye sordular. Güvenilmeyen insanlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim tabii bu Deccal nasıl bir varlık ki her yere giriyor. Her yere giriyor. Tabi bir insan olsa bir insan bir yere girer. Orada durur. Demek ki bununla daha başka bir şey anlatılmak isteniyor. Sonra efendim insanlara cenneti gösteriyor. Burası benim cennetim diyor. Cennetine çağırıyor insanları. Ama ona aldanan, ona giden aslında cehenneme gidecek. Allah tarafından cehenneme atılacak. Cehennem gibi gösterdiği bir taraf var. Aslında orası, oraya giden cennetlik olacak. Sonra diyor ki ben senin Rabbiniz'üm. İnsanlar onun böyle yaptığı bir takım hünerleri görünce evet Rabbimiz'in derse kafir olacaklar ve belalarını bulacaklar. Hayır sen Rabb filan değilsin, bizim Rabbimiz Allah'tır diyen ve bu söz üzere duranlar imanlarını kurtaracak. Ve Deccal'ın iki gözünün arasında kafir olduğu zaten yazılı. Demek ki basireti olan onun mümin olmadığını anlayacak. Şimdi burada aziz ve muhtemem kardeşlerim ne anlıyoruz? Size, bazı, size, bize, ümmete, insanlara bazı şeyler hoş gösterilir ama aslında o şeyler dinimiz bakımından doğru değildir ve insan günah gider. Demek ki yapmayacağız. Demek ki dinimizi öğreneceğiz. Başkalarının bize gel yahu yap şunu yahu bak ne kadar tatlı filan dediği şeylere gitmeyeceğiz. Çünkü dinimiz yasaklıyor. Veyahut yapma dediği bazı şeyler ki bizim dinimizin emri. Ya sen aptal mısın ne diye yapıyorsun bunu? Ya sabahtan akşama ne diye aç kalıyorsun? Mesela demiyorlar mı? Oruç tutana. Efendim, sonra hacca gidene pis araba niye paranı yediriyorsun demiyorlar mı? Efendim, bilmem örtünene Efendim, Allah'ın emirlerini tutana. Yani çeşitli sözler söylüyorlar ve kötü gösteriyorlar. Demek ki biz bilmiyoruz. Deccal'in karşısında mıyız? De Deccalı görüyor muyuz? Görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Ama bu hadis-i şeriflerden kesin bir şey anlıyoruz ki, dinimizin esaslarını iyi öğrenir ve ona sımsıkı sarılırsak deccal'den korunacağız. Rabbimizin varlığını, birliğini bilip de, Rabbim Allah, beni yaratan, yaşatan, yeri göğü yaratan Allah dersek, bu, bu fikirde efendim, sebat edersek kurtulacağız. Ama bir takım olan veya ileri veya yüksek veya şaşırtıcı bir şeyler görüp de vay be bunu yapan insanlar vesaire filan diye kanarsak bir takım göz boyama işlerine efendim adamın gözünü açıyor. Efendim bilmem iyileşmez hastalığı iyileştiriyor, ölüyü diriltiyor filan gibi böyle şeyleri gör olabilir. Ne yapalım? Yani teknik ilerliyor işte. bazı şeyler yapılabiliyor. Benim Rabbim Allah. Diyeceğiz. Demek ki ilk önce ne lazım? Dinimizi, kitabımızı, Kur'an-ı Kerim'imizi güzel öğrenmemiz lazım. Bazı insanlar da vardır. Kur'an'ı biliyorlar diyor. Peygamber Efendimiz. Kur'an'ı biliyorlar ama sünnete aykırı iş yapan bidat ehlinin ağzına bakıyorlar. Onların sözünü dinliyorlar. Efendim onlar Decal'ın ordusu tabileri, tebaası diyor. Demek ki efendim, Kur'an-ı Kerim'i okumaktan murat, Kur'an-ı Kerim'i uygulamak ve sünnet-i seniyeye uygun bir şekilde yaşamak. Eğer sünnet-i seniyeye uygun olarak yaşarsa, yaşarsak, kurtulacağız. Bidat-ı ehlinin sözlerini dinleyip de Bilgimiz veyahut sözümüz üzerine maddi menfaat sağlayıp da efendim, onların yolunda gidersek o zaman dinini satıp dünyalık elde eden insan. Onların da efendim, akıbetinin kötü olacağı efendim anlaşılmış oluyor. Bu beccal fitnesine Allah bize uğratmasın. O melun ile karşılaştırmasın eğer karşılaşmadıysak şu ana kadar eğer bu medeniyet dediğimiz tek kişi kalmış canavar değilse, eğer efendim, Batı medeniyeti değilse, eğer ne bileyim bazıları da böyle yorumluyorlar. Bu kişi değildir de çünkü tam da onların karşısında ümmetin durumu öyle oldu yani. Sünneti, seniyyeyi bıraktı, dini imanı bıraktı. Dedelerimizin fena mıydı hali? Osmanlıların, efendim, anlı şanlı, fatihlerin yolu Fena mıydı? Bıraktı. Efendim dini imanı bıraktı. Kur'an'ı, sünneti bıraktı. Şimdi başka yolları güzelmiş gibi efendim burası doğru diye gidiyor. Yani cennetmiş gibi orası. O tarafa koşturuyor ama cehenneme gidiyor aslında. Çünkü aslında mümin olanlar görüyor ki gittikleri yol yanlış. Onun sonunda cehennem var. Onun, onların gitme dediği yolda tehlikeli, zararlı efendim, veyahut e, insanın menfaatine dokunuyor gibi ama o o yolda sağlam İslam yolu. Efendim orada gidenler de cenneti kazanacak. Şaşırtmacalı bir durum varsa bu biz bu şaşırtmacalı durumdan nasıl kurtulacağız? Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyeye uyarak. Eğer onlara uymazsak şaşırabiliriz. Çünkü Allah İpne olarak, imtihan olarak zaten bu Deccal'ı gönderiyor. İki tane merak var yanında. Efendim, birisinin dediğini insanlar duymuyor, ötekisinin dediğini duyuyor. Ötekisi halbuki onu tasdik etmiyor, meleği tasdik ediyor, yalan söyledin, doğru diyor. Onlar da sanıyor ki Deccal'ı tasdik ediyor. Demek ki efendim aklımızı, fikrimizi iyi kullanmamız lazım. İmanımızı korumaya büyük özen ve gayret göstermemiz lazım. İmanı korumanın yegane yolu, tek yolu muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmaktır. Çünkü sünnet, Kur'an-ı Kerim'i açıklayıp teferruatı bize bildiriyor. Bazıları sünnetten bizi ayırarak, sünnetten koparttıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'i ayetleri öz olduğu için, Kur'an-ı Kerim'i başka ve başka taraflara çekerek, Milleti başka tarafa götürüyorlar. Mesela bu sözleri, şöyle sözleri duymadınız mı? Güzere, sap, güzere bakmak sevap. Yani bir utanmıyor, bir de sevap diyor. Halbuki, peygamber efendimiz diyor ki, bir insan, bir namehreme bir kere bakarsa, şöyle olur. Yani bir kere bakarsa, gözü takıldı, tamam. İkinci defa baktı mı, o şeytandandır. Ayet-i de Allah-u Teala Hazretleri, gözünüzü namehreme bakmaktan yumun diyor. Bugün öyle bakmak bir de sevap sözü ne kadar terbiyesizce bir söz. Yani günaha bakmayı böyle Allah'la dinle, imanla, ahkamla alay eder gibi yani böyle söyle, söylemek olur mu? Bir de sevap diyor. Efendim vazife kutsaldır. Vazifeni yap. E cuma var. Namazımı kılacağım. Vazife kutsalsa Vazife asıl kutsal olan şeyleri engellemesin. Yolumu aç. Hem onu yapayım. Bir saat fazla çalışmaya razıyım cuma günü. Sen benim cuma namazımı kılmama izin ver. Aldatıyor. Kutsal sözünü sokuyor. Ne kutsalı? Yani dine karşı olan şey kutsal olur mu? Demek ki buna benzer başka başka misalleri çoğaltabiliriz. Akşamın Efendim yasından sonraki vaktinde daha... Bir de yemek getirmişler galiba diye duydum. Neyse ziyaret var herhalde. Demek ki sırf Kur'an-ı Kerim'e dayanarak sevaptır, kutsaldır, bilmem nedir filan diye özlü olduğu için Kur'an-ı Kerim oradan milleti aldatabilirler. Aldanmamanın yolu nedir? Bize her türlü teferruatı anlatan Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmak. Bak Kur'an-ı Kerim'de bu kadar teferruat yok. Kıyametin kopacağına dair ayetler var, pek çok ayet var. Ama deccalın gözünün şaşı olduğu, kör olduğu, perdeli olduğu, efendim nereden çıkacağı, neler yapacağı, Medine'ye giremeyeceği vesaire hadisi şeriflerde var. Teserruat, ince bilgi ararsan, ustalık istersen, dinin derinlemesi öğrenmek istersen, hadisi şeriflere sarılacaksın. Hocam çok hadis kitabı var, hangisini okuyayım? En kolayı en kolayı Riyaz-ı Salih'in. İşte bak burada bu kardeşlerimiz Allah razı olsun, hizmet olsun diye demek burada Riyaz-ı Salih'in okuyorlar. Üç çift işte. diyanetle basmış, başka özel şirketlerde basmış. Peygamberimizin hadislerini bir oku bakalım. Bakalım gazete yazarları mı doğru söylüyor? Televizyon programları mı doğru söylüyor? Peygamber Efendimiz mi doğru söylüyor? Bakalım İşin aslı doğrusu hangisiymiş? Benim kalbim temiz. Böyle saçma şey olmaz. Ebu Eyüp Eylül Ensari Eyüp Sultan camisinin avlusunda Libya'lı bir profesörü aldım. Bak dedim bizim İstanbul'umuzda bir sahadi var. Gelmiş mübarek buraya İstanbul'u fethetme Şehit olmuş kabri var burada dedim. Getirdim. Adam profesör. Üniversitenin şeyi, e, e, dekanı, amid bir Külliye, yani dekan, yani bir fakültenin başkanı yani. Ben aldım, bir de teknik üniversiteden bir e, kardeşimiz vardı, arabası vardı. Onu gezdiriyoruz. Nereye gezdirelim? Libya'dan gelmiş profesör. sarıtlı adam, cübbeli adam. Dedik, e, sahabe sahabe kabri gösterelim, sevinir dedik. Yani Müslüman adam olduğu için. Adam dedi ki ben bu zatı muhterimi çok iyi tanıyorum. Bu dedi, hayattayken de mücahitti, öldükten sonra da mücahitti dedi. Hadi biz bunu duymamıştık. Bizden baskın çıktı adam, bilgin çıktı. Öldükten sonra nasıl mücahit? İmiş, dedi ki bu vefat ederken vasiyet etmiş. Ey benim kardeşlerim, silah arkadaşlarım, mücahitler Ben öldüğüm zaman benim kalbimi sura en yakın yere kadar götürün çarpışa çarpışa oraya gömün. Sura en yakın olayım. Onun için vefat ettikten sonra tabutunu almışlar. Çarpışa çarpışa çarpışa Sura yakın yere kadar gelmişler. Kıskırtmışlar düşmanı oraya gömmüşler. Yani vefatında da düşmana saldırmış. Tabutuyla da saldırmış. Hayatında da saldırmış. Bu dedi çok büyük zah Hakikaten ben sonradan Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri üzerine bir konferans hazırladım. Eyüp Sultan da vereyim diye kitapları karıştırdıkça meziyeti çıkıyor mübarek. Karıştırdıkça yani çok üstün bir şahısmış. Şimdi o cami, onun camisinde herkes ziyarete geliyor ya mübarek zat diye. Kızım birisi. Yetişkin bir kız. Etekleri dizinden bir karış yukarıda. Bol. Kolları yok. Entaresinin Japon' kol. de havuz. Havuz yaka. O da bol. Yaz günü ya. Sıcakta terleyecek mi millet? Yani kendine ne azap ediyorsun kardeşim? Soyun, gez. Öyle demiyorlar mı? Bu ne diyor böyle, böyle, böyle, böyle tepeden tırnağa örtülmüş diyor. Bak nasıl ters her şey değişiyor. Bir hacı hanımı gördüğü zaman diyorlar ki ya bu ne böyle diyorlar. Yani böyle, niye böyle bu kadar kapanmış böyle diyorlar. Bizim arkadaşı, arkadaşın hanımı da diyor ki, böyle soran birisine şey de çarşıda mal aldı, hesap yaparken çarşıda soruyor, niye bu böyle giyinmişsiniz filan diye. E diyor, sizin kilisedeki rahibeler böyle giyinmiyor mu? Ha, öyle mi diyor. Öyle ya. Ne sandın? Öyle. Yani ama açın sana kardeşim diyor yani bu sıcakta ne lüzum var diye. Öyle gösteriyor, ters gösteriyor. Şimdi, kız açık. Berbat vaziyet. Bir de küçük çocuk var. Bir de avluda güvercinler var. Çocuk güvercinlere koşuyor. Kız çocuğa koşuyor. Çocuğu tutuyor. Eğiliyor, kalkıyor. Şimdi bizim üniversite, teknik üniversitedeki arabası olan arkadaş dayanamadı. Kalktı gitti kızın yanına baktı dedi. Kardeşim dedi. Burası dedi bir sahabe mescidi dedi. Burada sahabe kabili var. Mübarek yer dedi. Böyle bu kıyafetle buraya gelmen doğru mu senin dedi. Doğru değil bu dedi. Sen benim kalbime bak, benim kalbim temizliyor. Allah senin kalbinin temizliğini, pisliğini pes hala biliyor ama allah Teala Hazretleri hanımların yüzleri elleri hariç, ayakların topuktan aşağısı hariç her tarafının kapatılması emretmiş. Emir o işte. Benim kalbim temiz filan onlar yamuk laf. İşin doğrusu tesettür, örtünmek. İşin yamuğu efendim kalbim temizle olacak yani. Yeter ki kalbi temizles. Senin kalbin temiz olur, karşı tarafın kalbi çok kötü olur. Yani kaçırılan kızlar, başına mı kaçırılıyor? Yani kızın kalbinin temizliği yetmez ki. Allah temizliğe emretmiş. Neyi anlatmak istiyorum? Misal vermek istiyorum. Yani insanlar şimdi dinin her emrine karşı. Ayrı bir mantık üretmişler, savunma üretmişler, onu söylüyor. Bira içme, birada diyor şey e, az diyor. Alkol miktarı az diyor. Daha zorlarsan elmada da alkol var diyor. Elmada da çürüdüğü zaman alko, alkol oluşuyormuş. Elmanın alkol e, efendim zararı yok, o sarhoş etmez. Elmanın üstündeki. Ama Allah içkiyi içmeyin demiş. Biraderi e, alkol müselası. Git Almanya'ya gör. Alkolden nasıl alkolik olmuş bira bira içmekten. Ne kadar böyle sokakları yapmışlar, perişan olmuşlar. Hayatı kaymış nice insan var, git gör. Şu gibi bira içiyorlar. Bak nasıl alkolik oluyormuş, gel görürsün. Yani yalancı mantık. Sonra şey, diyor ki, bu diyor şifalı diyor. Biraz da diyor şişmanlarsın diye iç diyor. Ben yani öyle haramdan şifa istemem. Bak her yerde imtihanımız var, Muhterem kardeşlerim görüyor musunuz? Her yerde İslam'ın emrinin karşısında bir takım, bir takım laflar çıkartmışlar. Hepsinin aslında savunması var ama savunmasını bilemeyenin ayağı kayabilir. Boş ver ya, ya bizim de çok da darmış kafamız filan dedi mi hap yuttu. Onun için size bu akşamki konuşmamın özeti olarak daha misalleri çoğaltabilirim böyle. Yalan, yanlış, yamuk, laflar o kadar çok ki onlarla hep uğraşıyoruz. Yani böyle hoca olduğumuz için bize geliyor çeşit çeşit. Şimdi bir tane daha geldi o da gülersiniz belki onu da anlatayım. İmansızın birisi dehri diyorlar yani. Reddediyor Allah'ın varlığını filan. Gelmiş bir e, adama demiş ki şeytan nereden yaratıldı? Ateşten yaratılmış. Kur'an-ı Kerim öyle bildiriyor. Biz onun nasıl yaratıldığını bilemeyiz. Allah ateşten yaratılmış bildiriyor. Adam bu sefer bıyık altından gülmüş. Demiş ki, ne demiş? E Şeytan Allah nereye atacak? Cehenneme atacak. E cehennem ne var? Ateş var. E demiş yani, zaten o ateşten yaratılmış. Cehenneme atılırsa ne olur? Bak imanı insanı. insanın. Nasıl, nasıl şeyler buluyorlar? Karşısına Müslüman'ı şaşırtacak şeyler buluyorlar. Adam bunu duyunca bu lafı yolda beraber gidiyorlarmış. Tarlada sürülmüş orada. Böyle kesmikler şeyden, e, pulluğun önünden devrilmiş bilirsiniz. Kesek. Bir kesek almış, o da kurumuş güneşten. Bu herifin kafasına bir tane patlatmış. Anlı şişmiş böyle, gözüne de morluk inmiş davacı olmuşlar. Hakimin huzuruna çıkmışlar. Demiş ki sen bu adama niye bu kesekte vurdun Baksana perişan etmişsin kafasını filan diye. Demiş ki efendim o bana bir soru sordu ben onun cevabını verdim. Ne cevabı? Demiş ki şeytan ateşten yaratıldı ateşte nasıl azap olacak diye sordu. Ben de nasıl anlatayım? İnsan da topraktan yaratıldı. Topraktan azap nasıl oluyormuş görsün diye. Kafasına bir tane vurdum. Boşuna gidiyor bu benim. Yani bir fıkra ama karşı tarafı susturuyor. Birisi demiş ki şıra içer misin? İçeriz. Çünkü üzümü sıkıyorsun şıra oluyor içiliyor. E şarap içer misin? İçmem haram. E demiş ikisi de üzümden ne var ne farkı var? Bir durmuş. Demiş ki hanımın sana helal mi? Helal. Kızım? Kızın helal değil. Susturmuş. Yani güzel cevap verirsen susturuyorsun. Güzel cevap veremeyen bir kimseyi buldu mu kaydırıyorlar ayağını. En iyisi Kur'an'a sarılmak. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmak. Efendim doğru yolda yürümek. Çok deccallı, yalancılı, fitneli bir dünyada yaşıyoruz. Gözünüzü açın. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Efendim şaşırtmasın yanırtmasın, ayağımızı kaydetmasın, Dinimizi öğrenip dost doğru yaşamayı nasip etsin. Huzuruna imanı kamil ile, müminliği kamil olarak varmayı nasip etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahü ve berekatühü. illa el Fatiha.